İzal Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın güzel merhabalar. Günaydın. Günaydın, günaydın. günaydın efendim. Günaydın. Günaydın herkese. Evet her şey yolunda. Andre'den aldım. E, stüdyoya bahar gelmiş, çiçek açmış. Hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Evet. Artık evet. buralardan yayın yapıyoruz. Ar arı e, seslerinin, çiçeklerin arasında vızıldayan arı seslerini duyuyor musun güzel? Duyulmaz mı? mıyım? Vızır vızır. <gülüyor> Haftaya ben de geleyim bari. ya. dedim tamam. oraya. Evet. Tabii bekleriz. Baba tamam. Tamam bu haftanın Şimdi, karikatürlerine... Karikatür şey. soracaksınız değil mi? Evet. Ee, var, var. Bu hafta da var karikatür. <gülüyor> Aslında geçen hafta e, işte Ramazan ayı sürerken e, bir yandan Müslüman, Müslümanlar için, Müslüman dünyası için Yahudiler de Pesah bayramını, e, yani hamursuz bayramını, Hristiyan dünyasının bir bölümü de e, Paskalya, Paskalya bayramını evet. kutladılar. Evet, pazar günü bu pazar. Gelecek hafta da e, diğer birini kutlayacak var, Evet. Yani e, böylelikle e, bah, e, yani baharla birlikte ortalıkta çok çok güzel bir barış havası esti hafta boyunca. Ben de sizin için hafta içinde çizilmiş olan e, bu güzel barış e, karikatürlerinden bir demet topladım. Havaya da uygun. Çok uygun. E, evet. ilk, hiç evet. hiçbir şiddet olayı filan çatışma duyun, görülmedi bu bayram. E, üç, bayram, üç ba bayram, bayram, bayram. Evet çok güzel tabii, oldu. Tabii, tabii, tabii. Şimdi ilk karikatürümüzün çizeri Tiago Luca, Brezilyalı bir karikatürcü kendisi. Aynı zamanda akademisyen. Pernambuco Federal Üniversitesi'nden ve Pernambuco yine Katolik Üniversitesi'nden tarih alanında yüksek lisans derecelerine sahip. Son olarak da Brezilya'nın bu kuzeydoğusundaki Pernambuco bölgesinde kuraklık üzerine karikatürü de kullanarak kuraklık endüstrisi başlığıyla bir eleştirel çalışma gerçekleştirdi. Ancak benim anlatacağım karikatürün bu çalışmayla herhangi bir ilgisi yok. Bu bir Paskalya karikatürü. Karikatürün başrolünde Hazreti İsa var. Bilindiği üzere Hazreti İsa... E, yargılanıp kırbaçlandıktan sonra e, çarmağa gerileceği üzerinde çarmağa gerileceği e, haç kendisine taşıttırılmıştı. Çarmıh yani bizzat e, omuzlarında e, kanlı omuzlarında e, taşımıştı. E, evet evet o Çile yolunda ya da e, adı e, aslında Via Dolorosa'da e, yürütülmüştü. E, i̇nançlı Hristiyanlar bugün aynı şekilde e, sırtlarını haç yürüyerek, e, yükleyerek yürüyorlar orada ve hacı ol, o, oluyorlar. İşte Tiago Lucas e, karikatürcü bize bu sahneyi yeniden e, canlandırdı. Bu karikatürde İsa e, sırtı tabii kırbaç izleriyle dolu, zırap içinde ağır e, haçı yüklenmiş, güçlükle e, ilerlemeye, yürümeye çalışıyor. Ahşap aç zaten çok büyük kendinden ve ağır. Bu da yetmezmiş gibi Haç'ın e, kollarının üzerinde başka unsurlar eklenmiş e, eklemiş Tiago. E, haç'ın sol kolunda mesela e, bir zırhlı tank görüyoruz. İlerliyor yavaşça. Onun önünde birbirlerine silahlarını doğrultmuş iki asker var. E, askerlerin önünde de ee, ön tarafında kafasına kar maskesi geçirmiş. Silahlı bir terörist mi desem, milis mi desem böyle biri. Ee, Brezilyalı üç yerliden ikisini vurmuş kadın yatakta, erkek yerde, kanlar içerisinde. Ee, üçüncü kişi ise kollarını kaldırmış. Ee, teslim oluyorum ben. Ee, hareketi, işareti yapıyor. Ee, sağ koluna geçersek bu boğaçın. Ee, sağ kolda ise Yine yerde uzanmış yatan çok zayıf bir insan görüyoruz bir gariban. Onun yanında çömelmiş kara kara düşünen bir başka zavallı kişi var. Onlar da herhalde Pernambuco yerlileri olsa gerek. Ve onların hemen sağında sırtına dolarla kocaman bir para çuvalını yüklemiş koşarak uzaklaşan diğerlerine göre de daha iyi giyimli bir insan bir adam görüyoruz. Bu anlattıklarının hepsi Hazreti İsa'nın sırtında güçlükle taşıdığı haçın üstte, üzerinde oluyor. Evet, Hazreti kır, kırbaç İsa ise, izleriyle de dolu, kanlı evet, izleriyle evet. de dolu sırtında taşıyor. <gülüyor> evet. Maalesef evet. Yani e, tüm insanlığın günahlarını kendi sırtında e, taşıyarak Teparetini, bu evet. yürüyüşünü sürdürmeye çalışıyor. Böyle bir şeyler anlatmaya çalışmış Pernambu e, akademisyen karikatürcü Tiago Lukas. Dilerseniz Pasirhevya Bayramı ile devam edelim. Yine Hristiyan inançına göre Hazreti İsa Romalı askerlerce tutuklanmasından bir gün önce biliyorsunuz avarilerle birlikte son bir akşam yemeği yer. Ve bu yemeğin en ünlü tablosunu, çok tablosu, çok resmedildi ama en ünlü tablosunu Leonardo da Vinci yapmıştır. Son Ve, yemek, evet. Son yemek, evet. Şimdi Yeni Zelanda'nın Weekend Herald e, gazetesinde yayınlanan karikatüründe Rod Emerson e, Da Vinci'nin bu büyük tablosunu bugüne uyarlamış. E, bu güncellemede Hazreti İsa yerine kırmızı uzun kravatıyla Donald Trump almış. Havareleri Trump'ın etrafında oturuyorlar. Trump ayakta kollarını iki yana açmış o minicik elleriyle böyle tanrısına şükrediyor. Ağzından da e, şu sözler e, dökülüyor. Bir ihanet, bir finansal çarmıha geriliş bunun tek bir anlamı olabilir 2024'te yeniden diriliş. Ee, malumunuz Paskalya'da İsa'nın çarmığa gerildiği e, cuma cuma gününü izleyen pazar gününde yani dün yeniden hayata dönerek göğe yükselişi yani İsa'nın dirilişi kutlanmıştı. Kutlanıyor. Ee, son anketler e, duruşmadan sonra Trump'ın DeSantis'in önüne de geçtiğini gösteriyor. Fakat biz bu Rod Emerson'un karikatürüne şöyle bir dönecek olursak, bakın e, son yemekte kimler varmış? Hepsini tanıyamadım, çıkartamadım. Belki yardımcı olursunuz e, bu Trump'ın masasındaki havarilerini. Hemen solda e, kapasındaki kırmızı kepi ve belindeki silahını onu hepimiz tanıyoruz. Artık iri yarı bir MAGA militanı. E, onun yanında kaykılarak oturan e, boynuzlu şaman, onu da herkes tanıyor tabii bu Trump 6 olacak baskınından yani Evet. Me meclisi basan basan kahramanlar kahraman evet. şaman boynuzlu yüzü boyalı kahramanlar Ivanka'yı görüyoruz Trump'ın kızlarından o nedense ağzını böyle kocaman açmış mutluluk içinde gülümsüyor sırıtıyor sırıtıyor evet yani Sırtıyor, evet. Ee, onun altında e, Trump'ın avukatı mı hala bilmiyorum ama New York eski belediye başkanı Rudy Giuliani, Giuliani var. Rudy ee, Giuliani evet. evet. Yanı başında yer tutmuş. Ee, sağ başta bir maga elemanı daha görüyorum. Yine beyaz kukuletalı bir e, kluk kru, kru, ruxlan elemanı e, var. Onun önünde oturan, e, cumhuriyetçileri simgeleyen bir fil falan var. E, fakat en ilginci bize sırtını e, dönmüş olan, e, fakat kafasını bizden yana çevirmiş olan, e, Trump'a hiç bakmadan somurtan e, Melani. E, giydiği e, yeşil kaban, değil mi? E, onun arkasında gerçekten... Melania Trump değil. değil mi? Eşi yani. Evet, Melania Trump eşi. Gerçekten umurumda değil. I really don't care e, yazısı okunuyor. Acaba diyorum İsa'ya ihanet eden Yahudan'ın yerine Ivanka mı almış? Olabilir mi öyle bir şey? Yok olamaz. Bire, biri ihanet edecek yani o masada. Öyle. E, fakat daha da güzeli bu karikatürde. Kollarını böyle açmış ayakta duran Trump'ın o kırmızı renkteki uzun kravatı e, Trump'ın kollarıyla birleşince Ortaya ilginç bir haç görüntüsü de çıkıyor, öyle değil mi? <gülüyor> Doğru, evet. <gülüyor> yani, e, peki, tüm Hristiyan aleminin paskalyasını kutluyorum. E, şimdiden, hatta Ortodoks dünyasının da önümüzdeki pazar günü kutlanacak. Şimdiden kutlu olsun. Evet, ben buna hmm. bir de ufacık şey ekliğim ne, yani Lütfen. Amerika Birleşik Devletleri'nde artık kelimelerin, tasvir etmekte yetersiz kaldığı bir durum var. Faşizm son noktası yani. Mecliste şey tenesiyle iki siyahi temsilciler meclisi üyesini şeye katıldılar diye protesto hareketine katıldıkları evet. için ihraç ettiler iki siyah milletvekilini. Bireysel Just, silahlanma karşı gösterileri. Evet, yürüyüş çok, yaptılar. Yani. Yürüyüş yaptıkları için Justin Jones ve Justin Pearson... ...bunu evet. aslında kongre üyelerinden... ...Samur de çok net olarak özetlemiş. Düpedüz faşizm en çirkin... ...en ırkçı haliyle diye... ...Kulkluk Sıklanlı gösterince... sen ...karikatürde o da aklıma geldi. Fakat kalıyorlar yani gerçekten iğrenç demişler Reşide Tlaib'de Michigan demokratlarından bu faşizmin ta kendisidir veya politik şeylerini muhaliflerini atıyorsun oylama yapıp meclisten atıyorsun 3 taneydi aslında bu protestoya katılan birini atmadılar neden beyaz olduğu için <gülüyor> ama devam ee, edecek hoş geldin 1930 <gülüyor> evet çok ilginç yani. Ee, ama daha dahası da var. Mesela bir Black Lives Matter diye yani siyahların hayatı önemlidir. Hareketler protestosuna katılmış olanlardan birini öldüren katilin de şeyini istemişler. Texas Cumhuriyetçi valisi affını istemiş. ...katil düpedüz... ...cinayet işleyen adamın... ...affedilmesini talep etmiş... ...Amerika'da böyle bir gelişme var... ...fakat her iki şeyde... ...bu... temsilciler meclisi üyeleri... ...Justin Jones ve Justin Pearson... ...çok sert konuşmalar yaparak... ...Amerika'nın bütün tarihi zaten... ...ayaklanmalara bağlı... ...onunla kurdu İngilizlere de... ...ayaklandık... ...ayaklanmanın dışında bir şey tanımaz... ...Amerikan hukuku diyor zaten... Ve onun için evet. de devam edeceğiz diye harika birerde konuşma yapmışlar. Onu da anlatayım dedim. Çok kalalık ettim. Devam estağfurullah. Estağfurullah. Of diyorum yani. iyi ki Amerika'da yaşamıyormuşum. <gülüyor> Şükür. Ama şeyde. Şükür. Lamey Goodman'la Dennis Moynihan'da yazıyorlar. Wisconsin'den Chicago'ya her tarafta halk hareketleri de yükselişte diye Demokrasi Now'da yazdılar. Evet. Peki. Peki. Şimdi ne diyeyim bilemedim. Ben iyisi mi sizi bu defa şeye götüreyim, Orta Doğu'ya götüreyim. Orada da bayram kutlandı. Geçen hafta Yahudi dünyası da 8 gün boyunca özgürlük bayramını kutluyor biliyorsunuz. Devam ediyor hala. Pesah, e, Pesah, evet. Pesah, Pesah hamursuz bayramı. E, bu kutlamalardan fazla İsrail ile Fil Filistin'de tabii ses getiriyor. E, Cheerd Royers Hollandalı karikatürcü her iki tarafında kutlama e, tarzlarını yöntemlerini hicbetmiş. etmiş. karikatüründe e, yüksek duvarla birbirinden ayrılan İsrail ile Filistin kentlerini görüyoruz. İki kent görüyoruz. Ön planda yani duvarın bizden yana kısmında yıkıp dökük e, bir takım binalar var. Bir, tanes bir tanesinin çatısında e, Filistin bayrağı dalgalandığı için buranın Gaza olduğunu düşünebiliriz, söyleyebiliriz. Ee, ve bu binaların çoğu da hasarlı tabii düşen bombalardan ötürü. Öte yanda diğer tarafta duvarın bir yanında modern binalar yükseliyor. Gökdelen değil, evet. evet. Gök, tam gökdelen değil fakat işte daha böyle modern yüksek, yapılar, evet. yüksek yapılar, İsrail bayrağı, Yoksa da burada e, bu bölümün modern bir İsrail kentini e, temsil ettiğini tahmin edebiliyoruz. Ve her iki tarafta birbirine nedense süslü, boyalı böyle rengarenk Paskalya yumurtaları fırlatıyor, gönderiyor. Şu ki bu, e, bu kocaman yumurtalar diyeceğim havada uçarken arkalarında bir de iz bırakıyor böyle. Hatta ses de çıkartıyordur muhtemelen. Sesli olmadığı için bizim programımız maalesef sesli ve kokulu değil. Evet. <gülüyor> Tıpkı böyle bu yumurtalar füze ya da roket gibi böyle bir iz bırakıyorlar. İsrail tarafından gönderilen kocaman dev yumurta şeklindeki roketin üzerinde mavi renkte davudun yıldızları yer alıyor. Filistin tarafından gönderilen üzerinde ise Filistin bayrağının renklerini görüyoruz. Yani bazı bayram kutlanımları her iki tarafta da e, büyük bir heyecan ve coşkuyla diyeceğim sürüyor. E, siz anlatıyorsunuz zaten sıkça. Olan biteni e, İsrail'in işgal altındaki Filistin'e yönelik e, saldırılarına e, dünyadan tepki yağıyor her taraftan. Ve bölgede de inanılmaz bir gerginlik var. E, geçen hafta İsrail ordusu Lübnan'da e, bir dizi roket atıldığını belirtti. Ve bunun üzerine Lübnan ve Gazze'ye saldırmıştı. Ardından e, Gazze'den de İsrail yönüne roketler e, fırlatıldı falan. Bir önceki gece terör Aviv'de direnlenen silahlı bir saldırıyla bir araçla ezme eyleminde ise bir İtalyan turist grubunda bir İtalyan vatandaşı ölmüş. Galiba bir kişi daha ölmüş, İki kişi ölmüş. Yaralananlar falan var. Dün sabah erken saatlerde Golan Tepelerine altı roket atılmış. Ardından Suriye'ye saldırılar falan. Yani durum iyi değil diyeceğim. Evet. Ama şeyin gazete'de çıkan bir inceleme yazısı vardı. Analiz Netanyahu'nun durumunun çok kritik hale geldiğini. 14 haftadır kesintisiz devam eden evet. protestolar yüzünden yeni bir seçime de gidilebileceğine dair de e zamanı gelmişti yani. zaten değil mi? Yani ne, ne kadar oldu? Ne kadar geçti? 3 e ay mı? Eylemler başlayan mı? Ya yani Netanyahu seçildi bu seçimden bu yana? Daha fazla olmuş olması lazım. Daha fazla o, o gelmiş zaman yani. evet, gelmiş zaman. Evet gelmiş zaman. Altıncı seçime evet. doğru gidilecek herhalde. Hayırlınız. Ben başka bir kutlamaya dönmek istiyorum. Süremiz azalıyor çünkü. Evet. Ee, bu kez daha bir uzak bölgeye yani uzak doğuya gidiyoruz. Söz konusu taraflarda Tayvan ile Çin daha birkaç gün önce Amerika Birleşik Devletleri'nde resmi olmayan bir ziyaret gerçekleştirmişti. Tayvan Başkanı Tsai Ing-wen ve Washington ile arasındaki ilişkinin her zamankinden daha yakın, daha yakın olduğunu evet. söylemişti. Ve güvenlik ve ekonomik işbirliğindeki önemli ilerlemeleri de övmüştü. Tabii Çin bu hanımefendiyi kutlamakta gecikmedi. Ee, çe e, Tayvan çevresinde savaş gemileri ve askeri uçlar, uçaklar e, seferber ederek e, güzel bir askeri tatbikat başlattı. E, bu kez karikatürist Andy Dewey, öyle mi okunuyor? Dewey mi? E, Dewey, evet. Dewey. Evet, için e, çizdiği karikatüründe... Bu muazzam deniz manzarasını gözler önüne seriyor. Böyle dalgalı denizin ortasında, e, ayvaz ofvari bir tablo, bir resim düşünün. E, savaş gemileri, destroyerler yol alıyor. E, ortalarında e, suyun üzerine e, çıkmış bir denizaltı görüyorum. Çoğunun üzerinde Çin Halk Cumhuriyeti bayrakları dalgalanıyor. Havada da uçmakta olan çeşitli helikopterler, askeri helikopterler tabii ve tam donanımlı savaş yetlerini görüyoruz. En öndeki savaş gemisinin güvertesinde ise Çin Devlet Başkanı Xi Jinping var. Onu ayakta görüyoruz. Bir elinde cebine sokmuş, diğer elinde tuttuğu megafonla başta Tayvanlar olmak üzere bütün dünyayı rahatlatacak şu sözleri duyuruyor. Hello Taiwan. Bu özel askeri operasyon tamamen barışçıldır. Bu özel askeri tatbika tamamen barışçıldır diyor ve... <gülüyor> evet, evet. Evet, müthiş bir kaybı. Yani, sefer. evet. Amerika Cumartesi günü Çin'i iktidalli olmaya çağırdı. Ve Washington'un Asya'daki güvenlik tariflerini yerine getirmeye hazır olduğunu da vurguladı. Yani, hazırım diyor. Hadi hayırlısı. Hadi hayırlısı, evet. hazır. Ee, geçen hafta Finlandiya'nın NATO üye, üyeliği de resmen onaylandı nihayet ve böylece Finlandiya NATO'nun 31. üyesi oldu. Ee, Finlandiya'nın NATO'ya resmen üye olmasından önce konuşan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, e, Finlandiya'nın e, NATO üyeliği tarihi bir olay, amacımız çatışmayı provoke etmek değil, önlemek. Açıklamasında bulundu, içimize su sertti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Başkanı Rusya'nın <gülüyor> ya gülüyorum çok <bunu>. <gülüyor> ağlanınca halimize ee, gülüyorsun biliyorum anlıyorum. Hayır, anlıyor bir <gülüyor> Güvenlik Konseyi Başkanı Rusya'nın savunma bakanı soygu ee, içimize gerçekten o da e, su serpti ee, daha doğrusu serpilen suyu kaynatan bir açıklama yaptı ee, Finlandiya'nın NATO'ya katılımı çatışmanın önemli ölçüde genişlemesini sağlayacak dedi <gülüyor> yani e, Rusya Finlandiya'nın NATO'ya katılımına yanıt vermek zorunda kalacak Bakalım nasıl bir yanıt gelecek. E, Finlandiya'da kutlamalar sürüyor tabii. E, MW Cartoons imzasıyla çizen Hollandalı sanatçı Martin Waltering son karikatüründe Finlandiya'yı sporcu bir atletle sembolize etmiş. E, Finlandiya bayraklı formasıyla koşan bu atlet büyük bir sevinç içinde ellerini göğe doğru kaldırmış, göğsünü gelmiş. Böyle son adımlarını atarak yerdeki NATO embleminin de oluşturduğu o finiş çizgisini bitiş aşıyor. Bitiş çizgisini geçiyor. aşıyor. Evet. evet. evet. Raki Piste çaresiz. Aslında o da e, bitiş çizgisine çok yaklaşmış. Fakat aniden Piste fırlayan iki, tane, iki, sivi, iki kişi onun ayaklarına yapışmışlar. Adım atmasını ve çizgiyi geçmesini engelliyorlar. E, bu e, ikinci kişi İsveç Bayraklı. E, bu koşucu, bu atlet. Ellerini beynine dayamış çaresizlik içinde, ayaklarına sarılan e, yerdeki kişilere bakıyor. Tabii tanıyoruz onları, engelleyen bu kişileri. Türkiye'yi temsilen e, Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban. Evet. Tam benzetemedim ikisini de ama onlar olmadı değil mi? Başka bir ihtimal yok. Evet, evet yok ben benzettim. Abi. Sen tabii alışık değilsin karikatü seyretmeyi ondan. <gülüyor> Ondandır tabii. tabii. Peki e, bu sabah çok savaş lafı ettik. E, bari bizden de bir savaş karikatürüyle e, sürdüreyim istedim. E, ve öyle bitirelim. E, programı değil ama e, savaş konusunu. E, savaş e, bildiğiniz gibi sadece toplu tüfekli savaşlardan, e, savaşlardan olmuyor. E, şimdiki karikatürümüz bir liste savaşını e, anlatıyor. Zafer Temoçi'nin e, Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan karikatürü bu. E, başlığı da liste savaşları. Bu, e, iki kare var bu başlığın altında. Soldaki kutucuğun içerisinde milletvekili aday listesine bakmakta olan e, bir parti yetkilisini görüyoruz veyahut da işte başkan da her neyse bu herhangi bir parti olabilir e, zaten belirtilmemiş bu yetkili eline geçirdiği bir kırmızı kalemle adaylarının listede e, yer alan milletvekili adaylarının daha doğrusu isimlerini e, kafasına göre çiziyor e, sonunda e, yani listeler zaten dün e, yüksek seçim kurduğuna teslim edildi ayrılısıyla e, fakat karikatüre dönecek olursak e, iki kare var demiştim. İlk karedeki milletvekili listesinde adayların isimlerini okuyamıyoruz. Çünkü mıgırca e, yazılmış, reklamcı e, ifadesiyle anlaşılmayan harflerle yazılmış. Fakat ikinci karedeki isimleri çok net bir şekilde okuyabiliyoruz. E, listenin birinci sırasında et var. E-V-T, İ-T değil, et. İkinci sırasında süt var. Sütü sırasıyla takip edenler peynir, soğan, domates, patates ve domates. Yani bu bir alışveriş listesi. Ve e, oğlu ile eşinin şaşkın bakışları karşısında e, elindeki kırmızı kalemle bu alışveriş listesinde yazan bazı ürünlerin üzerine e, çizen bir gariban yurttaşımız var. E, etin, peynirin, soğanın üzerine kırmızı kalemiyle çiziyi atmış bile yok et peynir soğan yok demiş ee, böyle bir liste savaşı aslında e, enflasyonu soğanla kıyaslamak gerçekten e, karikatürcüler için çok görülen çok yaygın bir şey nedense soğan fiyatı hayat pahalılığını belirtmek için çok sık kullanılan bir ürün evet. ee, Kılıçdaroğlu da ama aynı şeyi e, yaptı dün yani, yayınlanan videosunda <gülüyor> Yanabiliyor musunuz diye soğanı gösterdi, bunun fiyatını evet, yani gösterdi. Neler çizilmiş biliyor musunuz? Yani ta Cemal Nadir, Oğuz Aral falan mücevher kutusunda armağan edilen bir soğan ya da evlenme <gülüyor> teklif ederken sunulan soğanlı yüzükler falan. Mutluluk yaşları tabii karşılığında. <gülüyor> tabii tabii. Böyle zengin bir hanımefendinin böyle şık kıyafetinde boynuna taktığı gerdanlıkta e, asılı bir soğan falan. 10 yıllardır karikatürlerde yaralı bunlar. Ee, Almanya'da yaşayan e, Karikatürcü Vampirlerden koruyan neydi? Sarımsak mıydı o? Sarımsak. Ha tamam. Onu sarımsak yazılır. Sarımsak. Ba başka. Sarımsak. Sarımsak yaklaşmayın. O şey o daha lüks oluyor. Çok Kon, lüks oluyor konu, konu dışı Evet. Ferrari ve sarımsak. Ee, <gülüyor> dışı Şimdi hayatı boyacı oldu. Bu e, Almanya'da yaşıyorsa da her yani ne kadar e, soğan tutkumuzu bilenlerden e, son karikatüründe e, masa başında toplanmış e, muhabbet eden üç yurdum insanını konuşturuyor. Ee, geleneksel başörtülerini takmış iki kadın ve e, ince ba badem büyüklü bir erkek e, bu üçlü küçük kare bir masanın başına oturmuşlar bir yandan çaylarını yudumluyorlar bir yandan da nostaljik bir e, muhabbet içindeler Sohbet, evet. evet sohbetteler karikatürde masanın sağındaki kadın anlatıyor biz diyor varlıklı bir aileydik soframızdan soğan eksik olmazdı <gülüyor> ah o eski günler <gülüyor> Yani Merak ettim, e, araştırdım biraz soğanın fiyatını. E, şöyle bir habere rastladım. E, ziraat mühendisi ve tarım yazarı Buket Sarmanlı Apaydın e, yapmış bir açıklama. E, Türkiye'nin soğan üretiminde dünyada ilk beşte soğanda kendi, kendi yeterliğinde %100'ün üzerinde olduğunu dile getirmiş. E, ve soğanın çok önemli bir ürün olduğunu hatırlatmış fakat Mart ve Nisan aylarının kuru soğan için bir geçiş dönemi olduğunu kaydetmiş aynı zamanda yani bu dönemde depolardaki soğanlar artık bitmeye başlıyor ve özellikle bu ay içinde Adana ve Reyhanlı bölgesinden turfanda soğanlar piyasaya sürülmeye başlıyormuş şu anda turfanda soğan Adana bölgesinden özellikle piyasaya sürülmeye başlamış. E, bu fiyatlarda da mutlaka bir düşme olacak. 30 liradan e, 30 liraları bir daha görmeyiz diye umut ediyoruz. Demiş e, Sayın Buket Sakman Napay'da. E, gerçekten de soğanın kilosu şu an 30 lira civarında Yani evet. muzla başa baş. Bir muz bir soğan 60 lira. E, el yakıyor gibi. Ama merak etmeyin. Seçimden sonra soğan fiyatlarında da inanılmaz bir düşüş bekliyor bizi. Evet. Rahatladım şimdi. Güzel. Tamam. <gülüyor> Son karikatürümüz Leman Dergisi'nden bir e, Tuncay Akgün karikatürü bu. Karikatürdeki sahne bir e, evin bir hanenin içi. Odanın içinde beş kişilik bir aile görmekteyiz. E, evin erkeği bilgisayarının başında, e, başına geçmiş çalışıyor. Muhtemelen bir e, tasarımcı, grafik tasarımcı. E, dede bir koltuğa gömülmüş istirahat ediyor elinde bastonu. Küçük kız çocuğu o da bebeğiyle oynuyor. Evin en küçük minik bebeği ise ağzında emziği var yerde yatıyor. Evin anımı ise o da üzerinde sabahlığı var. Kapıyı açmış kapı çalmış herhalde açmış ve karşısında davetsiz misafirleri var onlara bakıyor. Kapıdakiler iki polis memuru. Ve biraz daha sabiler nedense yüksek sesle içeriye doğru sesleniyorlar. Mahir Akkoyun. O an odada kim varsa e, yani yaşlı dedeyle yerde yatan minik bebek dahil hepsi birden böyle geriliyorlar ve hepsinin ağzından aynı yanı çıkıyor. Mayrak koyun benim. Kimmiş bu e, meşhur Mahir ve Koyun? ne yapmış? Evet ki polis tarafından aranıyor falan. Ben geçen hafta birkaç günlüğüne e, yurt dışındaydım, takip edemedim yakından. Sonradan bu karikatürü görünce biraz e, araştırdım baktım. E, Mayra Akko'nun İzmirli bir görsel iletişim tasarımcısıymış. Ve kendisi pahalılığı eleştiren bazı çıkartmalar tasarlamış. Hı -hı. Bilmiyorum siz söz ettiğiniz mi programda? Ya dinleyemedim betimedik. çünkü. Yani kimi vatandaşlar da bu çıkartmaları çoğaltarak marketlerde bazı ürünlerin üzerine yapıştırmışlar. Yani yaptığı tasarımların üzerinde e, bu ürün size pahalı mı geldi ifadeleri Cumhurbaşkanı'na hakaret olarak algılanmış. Oy verirken aklında bulunsun sözleriyle de seçim kanuna muhalefet ettiği iddiasıyla gözaltına alınmış. E, Ama serbest koyun. Evet sevk sevkendirdikten sonra ser, serbest bırakılmış. Tabii iş bununla bitmiyor. Ee, hayat pahalılığına dikkat çekmek için e, yaptığı tasarımlar e, işte kendisini susturmak için gözaltına alınınca e, daha fazla görünmesini sağlamış kendisinin. Evet beklenmedik bir şey olmuş. Yani. Evet 39 bin takipçisi bir günde bir günde sadece 205 bine yükselmiş. Görselleri de milyonlarca kez paylaşılmış. TT olmuş. Televizyonlara, gazetelere haber olmuş kendisi. <gülüyor> evet. Şimdi bu durumda gelin de haftanın karikatürünü seçin bakayım. <gülüyor> Valla süreyi de biraz açtık. Hemen söylüyorum ben kendi, estağfurullah kendi şeyim. Ben Tayvan'ı beğendim. Hello Taiwan. Bu özel askeri tatbikat <gülüyor> tamamen barışçıl diyen Xi Jinping'i Seçiyorum kendi payıma. Siz artık kendi kararlarınızı verin. barış. Ederim. Biz kendi listemizi yaparız. <gülüyor> tamam. Liste savaşları karikatüründe oldu. <gülüyor> Karikatür savaşları galiba. Karikatürle <gülüyor> savaşları. Peki çok teşekkür ederim size. iyi savaşlar diliyorum. Ya, pardon. Görüşmek üzere. <gülüyor> Görüşmek üzere. <gülüyor> Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Salam. <gülüyor> barış. Barış olsun. Evet inşallah.